Kıymetli Arkam dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Sizlerle beraberiz Öncelikle hepinizi Saygı, muhabbetle selamlıyoruz Kıymetli hocamız Bize bu programda Esat Efendi Hazretlerinin hayatını, menakabını Ve tasavvufi görüşlerini Anlatıyorlar Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza Dönmek istiyorum Muhterem hocam en son Esat ile Alakalı bu ilim bölümünde Kalmıştık Evet Esad Efendi Hazretleri ilim ve marifet konusunda neler söylüyor? Dinleyicilerimize bundan bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracime bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, Tehanevi, keşhafu istirahatül funun adlı eserin birinci cildinin 1055. sayfasında ilmi bilmek olarak bir şeyin hakikatini idrak etmek evet ve yakinen tasdik etmek olarak değerlendirir. Yani ilim kelime manası olarak evet tasdik. Yani yakinen tasdik. Yani yakinen tasdik. Bir şeyin anlamlı. hakikatini idrak etmek bir şeyi yakinen hakikatini tasdik etmek böyle bir manası var. Evet. İlim kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kelimelerden bir tanesidir. Yaklaşık Muhammed Fuad Abdülbaki'nin Mucemül Müfehres adlı eserinin 469 ila 480 sayfaları arasında 750 yerde geçtiğini görüyoruz. İlim, i̇lim kerimesi. Bu kadar önemli yani. Evet çok önemli. O ariflerden birisi öyle yazmış. Ayın harfi Arapçada göz pınar anlamına geliyor. Bir kelime diyor ayın ile başlıyorsa evet. yani o böyle manevi bir doğurganlık anlam zenginliği öyle bir anlama sahip hakikaten ayın harfinin de 30'dan fazla manası olduğunu kitaplardan öğreniyoruz. İlk harfinin ayın olması. Gözle başlıyor. Yani ayin el yakin. Evet. O şekilde bir ayın harfinin ifade ettiği mana üzerinden de ilmin yakine giden, yakînî bir tasdike giden bir anlamı da içinde bulundurduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de 750 yerde birden geçmektedir. Burada tabi ilimle ilgili ayetler çok. Birkaç tanesini bir iki örnek, örnek olarak... Bir iki örnek verebilirsiniz hocam. Evet inşallah. Bir ayet Efendim Mücadele Suresi 11. ayet-i kerimesinde... Teala Hazretleri buyuruyor ki... ...Allah iman eden kişileri... ...sizden iman eden kişileri yükseltir. Evet. ...kendilerine ilim verilenler için ise... ...Allah katında dereceler vardır. Yani i̇man edenler yükseltiliyor... ...ama Tabii. ilim verilenler ayrı bir derece mi? Aynı, o şekilde. Evet. Yani bunu ben... ...anlatırken... ...o ilim verilenler... ...ilimin kendisi değil, ilim verilenler... ...yani... ...ilmin kendisi değil... ...ilmin bulunduğu şey... Evet. ...yani obje... ...esas bilgi... Yani esas information esas o oluyor. Evet. Bunu anlatırken... ...Sezar Hidalgo'nun ki MIT'de çalışan bir uzman... ...dünyanın en büyük teknoloji vesaire... ...o konularda ileri gitmiş, Amerika'da bir enstitü. Evet. O... ...Why information grows the evolution of order from atoms to economies. Yani. Sezar Hidalgo bunu yazmış. Ne demek hocam? Burada... ...tahmin edebileceğiniz gibi... ...kitap İngilizce information kavramı hakkında... ...bilgi veriyor ve onu anlatıyor. Ve maalesef bu information kavramına... ...kitapta atfedilen manayı... ...Türkçe'de tam olarak karşılayacak bir kelimeyi bulmakta zorluk çeker. Biz bildiğimiz bilgi değil yani information. information evet. Biz information'ı genellikle bilgi diye çeviriyoruz. Ama kitapta kastedilen... ...bu kitapta anlatılan information... Bizim bildiğimiz bilgi değil Bilginin taşıyıcısı olan şey Her eşyanın içerisinde bilgi var Nasıl Ve alleme ademel esmae kulleha Thumme aradahum alel melâikete Fe qâle enbiûni bi esmâ İlmin yüklendiği insan İlimin bulunduğu insan Şimdi ayet-i kerime e Mealini de Deni, e için. E şöyle Adem esma Allah İnsanlara isimlerin hepsini öğretti. Evet. Yani Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Ademin dışındaki eşyaya da ilmin hepsini öğretmedi. Anlamı otomatikman... men manayı muhalifi olarak, evet. mefumu muhalifi olarak karşımıza bu şekilde çıkıyor. Yani asıl olan ilim değil, ilmin bulunduğu obje ilme göre değer kazanıyor. Çok önemli. İlimle değer. İlimi seker alırsanız o şeyin Değer kayboluyor, insan da aynı şekilde... ...bunu biz evet. örnek olarak... ...şöyle anlatmak istiyoruz... ...çok kaba bir örnek olacak ama... ...şimdi bu... ...Bugatti'nin... ...ürettiği otomobiller var... Evet. ...bunlar iki buçuk milyon dolara satılıyor... ...bir tanesi, dünyanın en pahalı otomobil bu... ...yani Türkiye... ...parasıyla, Türk parasıyla satın alsanız ...yedi buçuk milyon lira para vermeniz lazım... ...evet... Yani yedi tane rahat rahat lüks daire satın alabilirsiniz. Bir tane otomobille. Dünyanın en pahalı otomobili. Bu otomobili... ...bu kadar pahalı yapan şey... ...otomobili meydana gelen atomların... ...bir araya getiriliş biçimi... ...yani information... ...ve knowledge. Eşya... ...ve onun içinde bulunan bilgi. Evet. Bilgiyle beraber eşya. Şimdi... O bilgiyi nasıl çıkaracağız otomobilden? Arabayı aldınız. Henüz sigortalatmadınız. Yani bir sigorta yaptırmadınız. Ve çıkar çıkmaz geldi bir kamyon arabanıza vurdu. Arabanız hurda haşat oldu. O vaziyetiyle o arabanın fiyatı hala buçuk milyon Türk Lirası eder mi? Evet, etmez yani. Etmez. etmez. Halbuki otomobili oluşturan bütün atomlar yine orada mevcut atomları alıp başka bir yere götürmedik. O enkazın içinde aynen o atomlar aynısıyla duruyor. Değişen tek şey onlar artık eskisi gibi düzenlenmiş değil. Aracın kaybolan değeri işte o otomobil eşyasının içerisindeki bilgi. Bilgi onu o şekle sokmuştu. Bilgiyi çekip aldığınız zaman 7,5 milyon lira değeri birdenbire sıfırlanıyor. Evet. İlimin ne olduğunu anlamak üzere eğer bir ...açılama gelecek olursak... ...her eşyada... ...nasıl davranması gerektiğine dair... ...bilgi var... ...işte bu bilgi... ...ilahi... ...o peresans, hazır oluş... ...beş ilahi hazret... Evet. ...Allah'ın ilim sıfatının ortaya çıkmış olduğu... ...ikinci taayyün... ...ve onun işte... ...türevleri vesairesi... ...işte ilim ta... ...arke olarak allah Teala'dan gelen o temele dayandırabildiğiniz kadarıyla bir şerehe sahiptir ve el-ilmu rütbelerin en üstünü ilimdir sözü ifade ettiği esas gerçek manası bu. Evet. Eşyanın içinde Allah her şeyi koymuş ama onu bizim çıkarmamız lazım, ortaya koymamız lazım, aktive etmemiz lazım. Ben buradayım diye bilgi onun atomlarında, eşyanın içerisinde bağırıyor. İşte bu ilmin bu eşyanın kendisi saat information oluyor. Kitabın yazarına göre. Yani evet. Sezar Hidalgo'ya göre. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Rabbi bana eşyanın hakikatini göster diyor. Bilginin hakikati değil. Eşyanın hakikati. Eşyanın hakikati. Şu eşyanın hakikati içinde bilgi zaten var. Dolayısıyla bu bilginin soyutluluğu ve bu şekilde eşyaya yüklenmesi tıpkı Hazreti Adem'e... Allahü Teala'nın esma'yı yüklemesi ve öğretmenliği de Allah yapması, yükleme işinin de Allah tarafından yapılması. Atomlar bir bilgisayar gibi bilgi yüklenmişler. Allah yani. tarafından yüklenmişler. Potansiyelleri var ama bir onu nasıl kinetize edeceğiz, nasıl ortaya çıkaracağız, bütün problem burada. Yani insan donanımlı mı geliyor hocam? Dünya bütün Tabii, eşya. Tabii bütün eşya donanımlı geliyor. Eşya, eşya şuurlu. Eşya şuursuz değil. Materyalistlerin iddia ettiği gibi... ...komünistlerin iddia ettiği gibi... ...şuursuz değil. Şuurlu ve bilinçli hareket ediyor. Biz ona uygun hareket etmemiz... ...bizim Müslüman olarak... ...Kur'an'da ne yazıyorsa... ...harfiyen bizim... E, ...insanlık kodlarımız Kur'an-ı Kerim'dedir. O kodlar... ...yani şeriatı yaşarsanız... Evet. ...İslamı, Kur'an-ı Kerim'i... ...ve onu yaşayan peygamberimiz... ...en iyi yaşayan odur... ...onu taklit edebilirsiniz ...biz de içimizdeki bu Allahü Teala'nın... Hazreti Adem'e talim ettiği ilmi... ...potansiyelden kinetize... ...yani... E, ...tahakkuk merjine... ...tahakkuk mevkiine... ...ve gerçekleşme durumuna çıkarmış oluruz... Evet. ...onun içinde takva... Yani Müslümanlıkta takva kalitesi durmadan öğütleniyor. Yani Müslümanlık ama kaliteli Müslümanlık. Müslümanlık ama kalitelik Müslümanlık. Onun için de tabii iman şart. Bu devirde de iman problemi var. Söylemeyeli üzüm yok. Yani e, Allah'a inancımız... Yani öyle bir inancımız var ki Allah'a... O Allah'a olan inancımız... Bizim üzerimize yaptırım gücü yok Allah'ın. Sabah namazına kalkmıyoruz biz. İçimizde inandığımız Allah... Bizi kaldıracak kadar güçlü değil, güçlendirmemişiz biz. Şimdi i̇şte bilginin ilk kökenleri ta oralara kadar dayanıyor. Biraz felsefi bir konu evet. ve spekülasyona da açık olduğu için dinleyenlerin kafasını fazla bulandırmamak üzere konuya akışı içerisinde şu şekilde devam etmeyi uygun görüyorum. Ha, bu ayet kelimelerden kerimelerden hocam örnekler vererek devam edersek. Şey. Tabii. Diyor ki, ''Her bilenin ve fevka kullu zi ilmin alim.'' ve korku <gülüyor> kulluzi ilim alim binam yanında tutacak Hazreti Yusuf. Evet. Bir düzen kuruyor. Onun devesinin üzerindeki eşyada su'a'l melik. Melikin bir kadehi var. Tabii oyun. Vay, hırsız sensin öyle mi diyor? Tamam. Onu yanında alı koyuyor. Kardeşlerine bir şey yapamıyor. Çekiyor gidiyor hepsi Medine'ye. Babaları Yakub Aleyhisselam Diyarına çünkü Onun eşyasının içerisinde kralın Sukab bulunmuş evet. sual Melik bulunmuş İşte Hazreti Yusuf'un Bu düzeni kurması Kardeşlerin kendilerini yaptığı Genel içerisinde gördüğünüz zaman O Yapılan kötü muamele karşılığında Kendilerine böyle bir tedbir Uygulanmasına Cenab-ı Allah Lefevka kulli zi ilmin alim Bak siz Yusuf Aleyhisselam'a zamanında şöyle yapmıştınız, böyle etmiştiniz. O şimdi aklıyla, kurduğu tuzakla ve ilimle ve e, bir bilgiyle size üstün, evet. üstün geliyor. Ve onun üstün gelmesinin üzerinde de bir Allah var. İyi, ilmin arkesi Allah da gizli. Hazreti Yusuf o Allah'a ulaşmaya muvaffak olmuş, ilmi de oradan alabilecek... ...kapasitede ve kabiliyette... ...ve o ilmi kullanıyor... ...dolayısıyla... E, ...İntedde kullullah... ...ve yuallimukullah... ...kim eğer siz takvalı yaşarsanız... ...Allah'a yaklaşırsanız... ...Allah size öğretmenlik yapar... Amin. i Resulü'den bir önceki sayfanın... ...son ayetleri bunlardır... Evet. ...işte dolayısıyla... ...ilmin arkesinin Allah'a ait olduğu... ...ve allima el esma... ...ayet-i kerimesi... ...ve intedde kullullah... E, ...yüallimukullah... ...bu şekilde ayet keremeler ...ilmin esas mahiyetini ortaya koymaya çalışıyor... ...bugün o... ...ilmin ilahi aslının... ...arkesinin... ...o first ve hatta... ...primer e, elementeri... ilk başlangıç... ...çıktığı yer kaynak... ...insanlar bugün imanla onu kaybettiği için... Bugünkü bilgi insanı seküler hale getirmiştir. Materyalist hale getirmiştir. Maddeci hale getirmiştir. Dünyacı haline getirmiştir. Ve tek kanatlı kuş haline gelmiştir. İnsanlık artık tek kanatla yükselemiyor. Öbür kanat zayıfladı. İman, iman kalmadı. İnananda iman kalmadı. Ya eyüllezine aminu, aminu billah ayet kerimesine ihtiyaç var. Ey inanan ne oluyor size? Bu imanınız iman değil. Artırın bu imanınızı. Evet. Hitap Müslümana, inanana. Ey inanan inan diyor. İnananın inanması pozisyonu. Sıradan bir olay değil mi bu? İmanın arttırması anlamında değil Abi, Yeterli iman yok. İnanın üzerinde inşa ettiği Allah inancı kendisinde bir yaptırım gücü uygulayamıyor. Yapamıyor. Bir örnek vereyim. Buyurun. Tabii hatıralar mı çok arada bir anlatmak durumunda kalıyoruz. Buyurun hocam. Bir grup öğrenci vardı, Avrupa'dan gelmiş. Onlara böyle sohbet ediyoruz, sohbet yapıyoruz. Sohbette de bir namazın önemini, eğildiğiniz zaman çocuklar 120 defa Sübhani Rabbi'ye lezzim deyin hem evde özel kıldığınız namazla Allah'la baş başa olduğunuz zaman yoksa camide gösterişin değil tek başına evdesin Allah vesselam. Allah, Allah Allah. 120 tane de Subhanerabbiyal ala 15 dakikalık iki kere şükür namazı kılın. Çünkü namazda huşu lazım. Huşu için de en büyük anahtar ökü namazda en büyük anahtar Subhanerabbiyal alezim mi? Subhanerabbiyal ala tekrarları. Ayetlerde mana değiştikçe kafada anlam değişiklikleri meydana geliyor. Ama Subhanerabbel alem Subhanerabbel alede. tek bir kodlama var. Okuduğunuz ayetlerde kul vallahi deki bir kodlama ...hüve o bir anlam kodlaması. Allahu Allah bir anlam kodlaması. Ehad bir. Değişiyor durmadan altere oluyor. Değişkenlik gösteriyor. Ama Subhanerabbel alemde bu yok. Hep aynı şeyi tekrarlıyorsun. Onun için huşunun Subhanerabbel alemlerde artması ...Sübhani artması... ...aynı şeyin tekrarından kaynaklanıyor. Aynı şeyin tekrarı... ...huşuyu sağlıyor. Evet. İşte namazda huşunun... ...sağlanabilmesinin şartlarından bir tanesi de... ...Sübhani uzun uzun okumak. Tabi imam olan zatların değil. Evde özel kıldığın, Allah'la baş başa... ...baş başa kıldığın özel namazlarda olur bu. Ama uzun kıl. iki rekat, 15 dakikada kıl. Bunu böyle kılın... ...çocuklar dedim... ...yurda gittiğiniz zaman... ...Kocatepe camisinde konuşuyorduk. Namazın gerçek içselleştiğini hissedeceksiniz. Namazı içinizde hissedeceksiniz. Evet. Namazı duyacaksınız. Huşu namazı içinde, kalbinde vicdanen duymak, bulmak, hissetmek demektir. Namaz kılıyoruz, suya batmış, kuru çıkan adama benziyoruz hepimiz. Namaz hiç içselleşmiyor. Olur hocam dediler. Hemen arkasına ekledim. Ama bana evet diyorsunuz gittiğiniz zaman yurtta kılmayacaksınız bu namazı. Çünkü denetim benim elimde değil Allah'ın elinde ve kılmayacaksınız. Çünkü bütün insanların bu devirde inandığı Allah o kadar zayıf bir inanç olarak inşa etmişiz ki bize bir şey yaptırma gücüne sahip değil Allah. Bizim inancımızdaki Allah bizim inşa ettiğimiz Allah. Yoksa gerçek Allah inancı olsa bizi gece uyku uyutmaz yani. bizi Bağdat yollarına Mekke yollarına düşürür. Aşk dağlarında gezdirir. Evet. Hizmetten bir an geri kalamazsınız. Her tarafınız dokunsanız Allah Allah diye titremeye başlar. Öyle bir iman yok. Dolayısıyla Allahü Teala sizin içinizde, inancınızda kendinizin inşa ettiği, imanınızda inşa ettiğiniz Allah size iş yaptırma gücüne sahip değil. Onun için kılacağınızı zannetmiyorum. Hocam kılarız dediler. Aynı delikanlılara bir hafta sonra seminere gittim. Çocuklar o namazı kıldınız mı dedim. Hocam hiçbirimiz kılmadık dedi. Ben ne demiştim size? Kılın dedim. Siz kılacağız dediniz. Ben kılmayacaksınız. Çünkü Allah'ın kalbinizde inşa ettiğiniz, imanınızda inşa ettiğiniz Allah'ın size bir iş yaptırma gücü yok sizin üzerinizde dedim. Öyle demedin mi? Dediniz, dediniz hocam. Kıldınız mı kılamadık. Allah bir iş yaptıramadı. Şimdi ben hocanızım. Ben etem hoca. Kalkın. Kalktılar hep beraber. Ne bayılırım. İlk kere namaz kılacaksın şükür namazı. E eğildiğin zaman 120 defa Rabbi'ye lazım diyeceksin. Secdeye varınca 120 defa Rabbi'ye lazım diyeceksin. Buyurun kılın. 12 ile 15 dakikada namazı kıldılar. Kıldıktan sonra durum nasıl dedim? Hocam namaz kılmıştık. psikolojisi var dedi hepsi. Hissederek kıldılar yani. Hissettik namaz dediler. Demek hızlı kılınan Bruce Lee'nin karate hareketleri yaptığı gibi tak tak tak ...o şekilde namaz kılanın, kıldığın ama spordan başka bir şey ifade etmez. Fitness mi yapıyorsun? Karate hareketim mi yapıyorsun? Jimnastik mi yapıyorsun? Ruhu gidiyor namazın, şekli kalıyor. Evet. Aslı gidiyor, gölgesi kalıyor. Bakın... ...sizi birinci... ...kendi başınıza kılmanız gerektiği zaman... kılmadınız. denetleyiciniz Allah'tı. Şimdi bu namazı kıldığını ...denetleyiciniz başınızda benim, ben etem Hoca. Benim dedim, ben... Benim denetimim altında kıldınız. Allah'ın denetimi altında kılmadınız. Evet. Halbuki Allah'ın denetiminde altında kılmanız gerekiyordu. Benim denetimim değil. İçinizde inşa ettiğiniz bir ethem hoca ve içinizde inşa ettiğiniz bir Allah var. İçinizde inşa ettiğiniz, imanınızda inşa ettiğiniz Allah size bir iş yaptıramıyor? İmanınız çok zayıf. Bana daha çok inanıyorsunuz ve dediğimi hemen tak kalktınız. Takır takır kıldınız. İki rekatı on beş dakikada. Bu iyi bir durum mu? Bu iyi bir fotoğraf mı? Bu iyi bir görüntü mü? Bu evet. formasyonu değiştirin dedim. Siz şu anda yani yaşam merkezli, aksiyon merkezli bir aforizma yaşadınız. Bir şekilsizlik yaşıyorsunuz. Bir Müslümanın bu tür aforizmalara düşmesi halinde son nefesi imanla gitmesi olayı şüphesiz... ...biraz zor olacak. Çünkü inandığın Allah sana iş yaptıramıyor. Söz verdiğin aldı kılmadın. Ama ben başında hocanızım... ...ben Allah'tan büyük bir insan değilim. Allah benden büyük. Öyle olması lazım ama... ...benim dediğim yaptınız ...denetleyiciniz Allah olunca yapmadınız. Yani Hı. ben denetleyici olarak... ...rakip olarak, murakip olarak... ...sizin için de daha üstünüm... ...emirime uydunuz ve çocuklar e, burada bir quake yaşadılar yani Kur'an tabiriyle izel zülziletildi ardı zelzaleha kendi iç alemlerinde kendi zelzelerini yaşadılar bu biz bu ifadeler bu anlatım tarzına ben beyin tokatlamak diyorum yani hmm. elinize alıyorsunuz kafanıza vuruyorsunuz beyin tokatlaması şöyle tak tak Ş şoklama tak yani. şoklama <gülüyor> ama beyin şoklaması evet. boşluğa düştü e, bir baktılar ki İman nerede, biz neredeyse. Bu pozisyona düştüler. İman ta Kafta'nın arkasında ulaşılmaz bir yerde. Biz de başka bir yerlerde günlük yaşıyoruz. Günümüzü gün ediyoruz. Eğlenceyle, el-hakim-ü ile meşgulüz. Hatta zürtümün ül nerede? Evet. İman nerede? Ölüm iman demektir. Ölümü sevmek iman demektir. Cuma suresinin o 8 no'lu... Ayet-i kerimesinde öyle anlatılıyor. 7. ayet-i kerimesinde öyle anlatılıyor. Ulü'a <gülüyor> gölüden hadin zâmu evliyaullah minne fetemennûl mevt. İn küntum sâdirîn. çok seviyorsanız yani Allah'a inanıyorsanız ölümü arzulayın, çok arzulayın. Tefaul babından fetemennûl mevt. Tefaul babından. İşte bu ilim denildi zaman kısaca buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. ...ilmin... ilk çıkış yeri kaynağı. Onun için Allah, Allah, Allah zikir çektiğiniz zaman geceleyin. Tevhid namazlarından sonra o zikir çekiyorsunuz da... ...işte o bilginin ilk çıktığı yer orası. Allah'ı hissedebilirseniz... ...tehalükle, Adab kitabında... ...Abdullah Hani'nin anlattığı gibi... ...tehalükle zikir çekebilirseniz... ...o ilmin ilk kaynağına varırsınız. Ve ilim içeriden dışarı... ...Allah'tan gelir size. Dışarıdaki göz, el, kulak... O gelen ilim ayrı ilim, bu gelen ilim de tamamen bambaşka bir ilim. Dışarıdaki teferruat ilmi, bu ilimlerin prensipları, asliliği, kökeni, ilk çıktığı yer. Nasıl insanda e, nefis üzere bir şiddetin kökeni varsa, aynı de hikmetin de bir kökeni var ve o da Allah'tır, merhamettir. Evet. evet. İşte ilmin esas kaynağı bu. Bugün batı bu ilimdeki hikmetten mahrum kaldığı için atom bombasını Gazaki'ye, Hürreşama'yı atarak 225 bin ve 265 bin insanı öldürdüler rahatlıkla ve kılıbı bile kıparamadılar. Anolagey adlı uçaktan attılar iki tane şehre. Mahsuz insanları öldürüldü. Öldürdüler. Bugün Amerika'yı hiç kimse sorgulamıyor. Ermeni katliamı diye bize şu kadar adam öldürdünüz diyor. Bir milyon adam öldürdünüz diyorlar. Kendileri sırf Sivil halka atıldı. Orduya atılmadı. Sivil halkı öldürdüler. Nankazaki uğraşımada. 550 bin, 600 bin insan gitti. Hiç sorgulanıyor mu? Hiç televizyonda gündeme geliyor mu? Hiç Japon hükümeti başını kaldırıyor mu? Büyük bir insanlık suçu. Hmm. O zaman başkandı. Rezyat mıydı? Neydi? Hiçbir gündeme geldi yok. Ya yarım milyon sivil gitti. Sivil. Evet. Sivil gitti. İşte ilmin bu yönü... ...bu e, seküler bilim... ...materyalistik bilim... ...ve son... E, westernizasyon hareketlerinin... E, ...maddeci yapısı... ...ve ruhtan soyun, soyutlanması... ...değerden soyutlanması... E, ...ilimi canavar haline getirdi... ...bundan sonra ilim daha ne canlar alacak... ...hiç korkmayın ki... ...bir darda kaldığı zaman... ...üzerinize İstanbul'un Ankara'nın üzerine rahatlıkla atom bombası... ...atabilirler mi? bana göre atabilirler... ...çünkü ilmin boyutu yok onlarda... ...Allah yok... ...ilmin arkesi yok... ...teferruatı, dalı bucağı var... ...onlarla meşgul herkes... ...ve onu asıl zannediyorlar... Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'de anlatılmak istenen... ...bilgi deyince... ...ilahi bir veri tabanı var... ...ve sonsuzdur bu... ...şu anda bizim bilgilerimiz... ...Allah'ın bilgisinin yanında... ...bir okyanusa... ...bir serçe gagasına daldırıyor... ...ve gagasını çıkartıyor... ...bir tane damla var değil mi... ...o bir damla bile değil... Böyle anlatıyor, hikmet sözleri Allah'la kulun ilmini anlattı. Evet. İşte o sonsuz bahrun la shati aleh, bahrun la sahi kıyısı olmayan bir umman. İşte Allah zikirleri ...geze çekilen o gerçekçi zikirler. Allah deyince bütün vücut titrilecek, bütün vücut şöyle bir harekete geçirecek, bütün böyle bir zelzele sarsıntı, böyle bir şoklama, bir quake. ...bir deprem yaşayacaksın... ...bir fayhatların böyle... ...Allah diyeceksin... ...tahşıirrümün hücülü dünne zine... ...yakşener buhum... ...ayet-i <kiram> anlatılıyor... ve kulü buhum diyor... ...var mı öyle zike çekerken böyle yaşıyor muyuz biz? Yok... ...yok olmadığı için iman da yok... ...var iman da... ...yani büyümemiş küçük bir iman var... ...bizim hayatımızı şekillendirmiyor Allah... ...nefsimiz şekillendiriyor... ...eferayte meni teheze ilahehu hevâhu... Yani Allah yerine nefsimizin istekleri ilah olmuş. Ve biz o ilahların peşinde el o müttekâsûr, onun ürettiği çokluklarla uğraşıp duruyoruz. Sonunda bizi ölüm bekliyor, hatta zürtümül makâbir. Bunlar iyi değerlendirmek lazım. Evet hocam, ee, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Ee, muhterem hocam, bu Esad Efendi Hazretleri'nin merakımından bahsederken... Bu Dişçi Mehmet Efendi'den bir bahisle ee, Esad Efendi'nin bir nazarının ne kadar tesir olduğu ile alakalı bir e, mankıba anlatıyorsunuz. Dinleyicilerimize bunu anlatabilir miyiz? Evet, Dişçi Mehmet Efendi Esad Erbilli Hazretleri'nin Konya halifesiydi. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim bir insan. Böyle Kabe'de, Kabe'nin önünde Fotoğrafını çekmişler bir grup halinde. Evet. O çeken arkadaşlar anlatıyor. Fotoğrafta en ortada Disim Medefendi var. Herkesin fotoğrafı çıktı. Disim Medefendi fotoğrafta çıkmadı, ben diyor. Allah Allah. Çıkmadı. Bu hikmetin i̇şte. ne oluyor hocam? Böyle artık? Bilemiyorum. Evet. Yani hikmetin mezkiutun anha, yani es geçilmesi. Susulması gereken hikmet bilmiyoruz ki çıkmamış o kadar. Evet. fotoğrafı haram görüyor, mücet görmüyor. Biz de akşama kadar elimizdeki şu cep telefonlarıyla takır takır kedinin, köpeğin, insanın, hayvanın, bulutların, bilmem nelerin, çiçeklerin her şeyin fotoğrafını çekip gidiyoruz. Evet. Hatta bir onlar ince meseleler. Dışım Mehmet Efendi bir hafta içinde Dışım Mehmet Efendi beni çok etkilemiştir yani bu. Evet. Bir hafta içinde Üç tane kızı İşte biri üç yaşında biri beş biri on iki Falan üç tane kızı Bir hastalığa yakalanıyor Bir hafta içinde üç çocuğu birden ölüyor Allah Allah bayağı büyük bir imtihan yani Bir haftada üç kız çocuğunu Kaybediyor Söylediği tek söz var Dişi mi Efendi'nin Allah'tan gelene Hak'tan gelene razıyız Ondan geldi geldiyse Razam baş üstüne. İsyanımız Doktor Allah'ım. Tevekkül Allah. Evet. Evet. İttikali alallah. Ve va'tisami alallah. Tamam. Boynunu büküyor. Kaşıkçı Mehmet Efendi ile Mehmet Gülevruz müderris ziyarete geliyorlar başın sağ En samimi arkadaşlar da onlar. Onlar da çok muhterem zatlar. Hele Kaşıkçı Mehmet Efendi Medine'de yaşadı. Evet. Ve 30 sene 40 sene ölmeden bir iki sene önce geldi Türkiye'nin halini gördü tekrar Medine'ye gitti ve orada öldü. Cennetül Bakia defin yapıldı. Konyalı olan kaşıklım mı? O da efendim. Konyalı, Konyalı de, bu. Bu da bu Konyalı şey Karamanlı Konyalı müderris, evet. müderris Osman Efendi hem müderris Osman Efendi o Karamanlı ziyarete gidiyorlar işte başın sağ olsun boynu bükük, bir şey demiyor. Fakat gelenler de Kaşıkçı Mehmet Efendi ile Müderris Osman Efendi yüz Hazretleri Tabi o zaman böyle zikir çok böyle cehri zikir bir hayli çok Dişi Mehmet Efendi ye e, Kaşıkçı Mehmet Efendi sarılıyor ayrılamıyorlar Öyle kalıyorlar O şekilde kalınca bu Dişi Efendi Yahya şöyle bir Allah diyor Kaçısık Mehmet Efendi Allah diyor. O Allah diyor öbürü. Zikire başlıyorlar. Derken müderris uzman efendi onlara serliyor. Üçü trio olarak. Üçlü olarak. Eh. Allah Allah Allah. Yastı namazından sabah namazına kadar... ...ayakta o şekilde zikir çekmişler. Yandığı acısı büyük ya. Yangını büyük ya. Eh. Fefirru ilallah... Allah'a firar ediyor. Sükuneti orada buluyor. Şimdiki insanlar sükuneti parada buluyor. Sinema izlemekte buluyor. Şöyle bir Boğaz içi turu yapmakta buluyor. AVM'lerde alışveriş yapmakta buluyor. Bugünün insanı böyle. O da huzur vermiyor. Çatlakları ve kırılganlıkları artıyor. Radu bil hayati dunya. Vatma enu biha. ...dünya hayatını sevdiler, razı oldular... ...ve onunla... ...itminana erdiler... ...ama... ...itminana erin nefis... ...ruh değil, ruhun maddeyle, ile ...boğazda gezindi yapmakla bir alakası yok... ...bimlemi anlatabiliyor muyum? Evet... ...bir hirayte yulihet... ...anlıyor musunuz? İşte... ...Disi Mehmet Efendi... ...haza derviş... ...bizim Bolay Hoca'nın da söylediği gibi... ...Allah ömrünü uzun etsin... Amin. ...hayatımda... ...yüzüne baktığım zaman... ...iman görebildiğim pek az insan vardı diyor... ...pek az insan var yani... ...yüzüne bakıyorsun... ...ha bunda iman var... ...onlardan bir tanesi de disim efendi... ...sürekli tebessüm halimde... ...Konya sokaklarında bisikletiyle... ...sürekli sohbet sohbet sohbet dolaşıyor... 90 yaşına kadar... ...iyli bir vücudu var... ...kocaman bir bedeni var. Bisikletine biniyor. Her tarafa gidiyor... ...sohbete. Evet. Efendim söyleyeyim... ...bu zat... Ama ...eskiden... Hem, hem Esat es es es Efendi zamanda hem de Sami Efendi zamanda görev yapmış. Tabii tabii Sami yapalım. Efendi zamanda görev yapmış. Evet. Düsü Efendi'nin bir hayatını ben yazdım. Evet. 150 sayfa olarak. Ama bizim kardeşlerimiz... ...bizim bu yolun büyüklerini okumaya... E, Efendime söyleyeyim halleriyle hallenmeye Bunlardan ibret almaya Pek fazla hevesli olmadığı için Çok cüz'i miktarda bastırdık Kaç önce dört beş sene önce, sene önce. Yeniden basılması ee, gerekiyor değil mi? E, Talep yok isteyen yok Yani müşterisiz meta zayıdır. Müşterisi yok bu gibi şeylerin İnşallah Ama yani. başka bir şeylerin müşterileri var İnşallah müşteri bulunur. Bir yılımı almıştı Yani yazabilmek Hı -hı. Torunu Allah razı olsun Mehmet var Onun yardımıyla yazmıştım Allah razı olsun. Dişim Mehmet efendi hazretlerini Şümevdev Hazretleri, medrese okumuş bir insan, İstanbul'da ve Konya'da. Evet. Arkadaşı İsmail Efendi diye birisi vardır. Gelir, der ki ben manevi bir ders almak istiyorum der. O da olur der. Bir mektup yazar, Esad Erbil Hazretlerine gönderir. Gelen mektupta gelsin kendisine ders verelim ve siz kendisine hemen dersi verin. Disi Mehmet Efendi... ...arkadaşı İsmail Efendi'ye... ...Esat Erbili Hazretlerinden gelen talimata göre... ...ilk hazırlık dersini verir. Evet. Ama... ...İsmail Efendi... ...bir müderristir, zahiri ilim erbabıdır... ...ve oradan emeklidir. Gece kalkıp o teheccüleri kılmaya başlar. Ama devam ederken... ...zahiri ilimden geldiği için... ...kafasında bir takım... ...rabıta hakkında... ...şüpheler oluşmaya başlar. Evet. Dişi babaya sorar... ...bu rabıta nedir? Bugün de pek çok İslam entelektüeli... ...rabıtanın şeyhi sevmek... ...olduğunu bilmiyor. Yani ben öğretmenimi şekli, seveceğim... ...niye sevmeyeyim ya? şekli yönüne takılıyor herkes. Değil mi? Hep o şekli yönüne... ...harbi ruhaniyetedir rabıta... Yani onun ahlakına, kalbindeki o kazanmış olduğu kıvama, rabıta olur, Onun ahlakı, onun haline onu giyinmek, o onun haliyle hallenmek, ahlakıyla ahlaklanmak. Çünkü onun hali ve ahlakı da peygamberimizden muhtebestir, Oradan alınmıştır, onlardan iltibat edilmiştir. Sami Efendi Hazretleri rabıta muhabbettir diyor e yani. Sevgi, sevgi o kadar. Yani sevgi, Öğretmenim benim, şeyhim. Evet. Ben seveceğim tabii. Sevmeyip de ne yapacağım? ...sen bana kar çıkıyorsun... ...sen önce hanımını, çocuklarını sevmiyor musun... ...seviyorsun, i̇şte sen de rabıtan da ona... ...biz de... ...manevi öğretmenimizi seviyoruz... ...bir kimseye neye sevgi beslerse... ...sevgi beslediği nesne... ...sevginin yüklendiği nesnesi... ...şayet pozitifse... ...pozitif enerji alır... ...negatifse negatif enerji alır... Evet. ...onun için Allah ve Resulü'nü... ...çocuklarınızdan... ...efenimin mallarınızdan... ...hanımınızdan kardeşlerinizden, akrabalarınızdan, içinde oturmakta razı olduğunuz evlerden, o güzel koşumlu atlardan daha çok sevgili olması gerekiyor. Sevmediği Yoksa tabii iç denge bozulur. Hakiki iman etmiş olmazsınız diyor. İç basınç artar. Yani depresyonlar meydana gelir, yıkım yaşarsınız. İnsanların hepsi hasta. İman zayıf olduğu için. Evet. İşte rabıtayı anlayamamış. diçi Baba'ya soruyor. diçi Baba da anlatıyor ama... Yani ilim erbabı olduğu için ilim erbabını anlatmak zordur. Çok şeyi bildiği için. He, çok şey, her şeyi biliyor çünkü. Bilmediği bir şey kalmadı. Her şeyi biliyor çünkü. İlim kibri var. Bir de o ilmin deterministik yapısı manevi alanda geçerli değil. Esas çatışma oradan doğuyor zaten. Sebep-sonuç ilişkilerine bağlı determinizmin kuralları maneviyata geçerli değil namı amri ise şeyen en يقول له bir şeyin olmasını isterse ol der, o anda olur verir. Şimdi i̇şte bu kadardır. Daha fazla bir şeysi yoktur bunun. Evet. Okay. Anlaşıldı. Evet. Şimdi bu kadar. Biz zahiri ilimle uğraşanlar hep bu deterministik kafa yapısıyla hareket ediyor. Halbuki biz tasavvufta bu ıskatı vesail diyoruz değil mi? ...sebeplerin evet. kaldırılması... Evet. ...sen sebeplilikler içerisinde ilim yaparken... ...buraya geldiğiniz zaman... ...sebeplerin kaldırılması diye bir kavramdan bahsediliyor... ...yani senin o... ...putlaştırdığın determinizmin... ...burada pek fazla bir hükmü yok... Yani iki ...farklı eri, bir alan... ...2 kere 4'e bir alan yani... ...2 kere 2, 86'e de bilir burada... Evet. ...profesör... ...Morgan Freeman... ...o şeyde National Geographic programında... E, ...bu konuştuğumuz konuyu çok güzel anlatıyor... ...modern astrofiziğe göre. Gerçekliğin... ...gerçeği, gerçeğin gerçekliği ne kadar... ...diye bir program yaptı. Üç saat konuştu. Ben zannettim... ...Müydün Arabi konuşuyor. Evet. Bizim mutsalvufların... ...bin sene önce, bin, bin iki yüz sene konuştuğu... ...lafları modern astrofizik... ...daha yeni konuşuyor. Sen gerçek... ...nedir gerçek? Gerçeğin gerçekliği nedir? Gerçek ne kadar gerçekliğe sahiptir? Üç saat bunu... Üç saat konuştu. Ben Muhyiddin Arabi Hazretleri... ...o biliyor gerçeklik hakkındaki fikirlerini... Evet. ...sanki Muhyiddin Arabi konuştu... ...onu dinledim. Ama bugünkü modern din... ...ve astrofizik dilini ve terminolojisini kullanarak anlattı. Ondan sonra dedim ki... ...Elhamdülillahi Rabbil Alemin... ...âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alem yok, alemin var. Onun için paralel evrenleri anlattı o programda. Sen bu evrende böyle, böyle davranıyorsun... ...peki başka bir evrende... ...senin gelişmiş şeklin acaba nasıl davranıyor biliyor musun? Zamanlı olduğum için... ...kendimizi soyutluyoruz. Zamansızlığa çıkınca diğer paralel evrendeki... hareketlerini görebiliyorsun sen diyor. Onun için Abdülkadir-i Geylani... ...bir iftar sofrasında... 40 yerde hazır olmuş. Onu anlatmaya çalışıyor. Ama adam Müslüman değil. Ve konusu ve derdi tasavvuf da değil. Astrofizik. Onun için Peygamberimiz... ...Yarabbi bana eşyanın hakikatini göster diyor. Yani bu astral beden... Var. Onlar, da, onlar On, de daha. Bunun daha ötesinde bir şey bu. Daha Hı. ötesinde bir şey. Onun için alem kavramına yeniden bir teolojik olarak... ...açıklama ve yorum getirmemiz gerekiyor. Yoksa Elhamdülillahirabil aleminin ifade ettiği gerçek manayı bilsek... ...namazla pat diye düşüp bayılmamız gerekir. Öyle şeyler anlattık ki orada profesör. Alem yok dedi, alemler var dedi. Kaçıncı boyutan alemler var diyor... ...ve burada ben varım, o alemlerde de ben varım diyor. Ama orada nasılım acaba ben diyor. Burada bir bilim adamıyım ben diyor. Acaba orada bir hırsız mıyım ben diyor. Orada bir güreşim miyim acaba diyor. Bilemiyorum ki ben bunu diyor. Ama fizik olarak, astrofizik olarak... ...kuantum teorisine göre... ...böyle bir alemlerin, alem değil... ...alemlerin vardığını ispatlamıştır modern bilim. Schrödinger'den itibaren 1927'den itibaren... ...ıspatlanmıştır bu. ...ama da bilim oralara ulaşamıyor... ...bilemiyoruz... ...evet, evet hocam dişçi Mehmet Efendi'ye... Dönerse... ...dişçi Mehmet Efendi... De ...rabıtayı anlatamıyor... ...daha doğrusu anlatıyor... ...ama onun kafa yapısına göre anlatamıyor... ...evet... ...ikna olmuyor İsmail Efendi... ...sonunda dişçi baba diyor ki... ...İsmail Efendi... ...ben anlata anlata anlatamadım... ...anlatmaktan da yoruldum... ...sen de anlamadın... ...bu rabıta meselesini... ...sen zahir alimisin... Zahir ulema İstanbul'a gidelim de sana Esad Efendi anlatsın diyor. Evet. Hadi İstanbul'a gidelim. Ve beraberce kalkarlar İstanbul'a giderler. O zaman Konya'da trene bilerlerdi. O tren ise üç ila beş günde falan varmış. İstanbul'a. E, üç ila beş günde varmış. Evet. Erenköy'deki devlet haneye varırlar. 1925'ten sonra demek ki. Erenköy'deki devlethane deyince 1925'ten sonra. Evet, 25'ten tekkelerin kapandığından ve o Erenköy'deki evini satın sonra sonraki bir zaman diliminde oluyor. Bu onu gösteriyor. Evet. Esad Efendi keşfen onlar gelmeden önce onların geldiğini sezer, hisseder. Ve etrafındaki hizmet eden zata der ki: Evladım, birazdan iki kişi gelecek. Onları bahçedeki çınar ağacının altına al. Orada dursunlar, ben yanlarına geliyorum der. Dişi baba anlatır. Der ki, vardığımızda bir hizmetkar bizi karşıladı. Bir çınar ağacının altında, burada bekleyin dedi. Olur dedik, oraya çömeldik. Bir taşın üzerine oturduk ve Esad erbil hazretlerini gelmesini beklemeye başladık. Derken Kudüs-ü's-sürr Esad efendimiz evden çıktı. Ağır ağır bize doğru gelmeye başladı. Şöyle birkaç metre, 4-5 metre kalmıştı. Önümüzde durdu. Ve bakışlarını yanındaki İsmail efendiye çevirdi. Şöyle bir nazar etti. Dikkatli bir şekilde ...onun kalbine doğru bakmaya başladı. Gözleriyle. Hiç kımıldamadı. O sırada Hoca Efendi... ...şöyle bir sallanır gibi oldu... ...ve yere yıldı birdenbire. Halsiz, mecalsiz... ...güçsüz, kuvvetsiz, dermansız kaldı. Yere yıkıldı. Ve kesilen bir tavuk gibi... ...yerde çırpınmaya, debelenmeye başladı... Sarı bir tarafa gitti, cübbesi bir tarafta gitti. Ne olduğunu anlayamadı. Aklı başından gitti Hoca Efendi'nin. Çok geçmeden Esat Efendi... ...baş ucuna vardı. Bir kez daha nazar etti. Hoca Efendi hemen kendine geldi. Toparlandı, ayağa kalktı. Son derece mahcup olmuştu. Evet. Hürmetle Pir Efendimiz'in... ...Esat Erbili Hazretleri'nin... ...Kuddüs'ü sırrı ellerinden öptü. Özür diledi. Ve Pir Efendimiz... ...Esa Derbile Hazretleri Kuddüs-ü ...ona dedi ki... ...Hoca Efendi... ...kafana takılan rabıta işte budur dedi. Kalpten kalbe tesir. Evet. Rabıta budur. Çünkü zahir diliyle anlatamazsınız. Batıni bir olaydır. Batın diliyle anlatmanız lazım. Hal diliyle anlatmanız lazım. Ve halle anlatmış oldu. O da anladı. Yani Kalbin an kalbe ama. tesir etmesi. Sevgi varsa tesir eder. Yani Esad Hı. Efendimiz... ...ona... Rabıtayı anlatarak değil... ...yaşatarak anlatmış oldu. Yani tecrübe olarak öyle... ...anlamış oldu ya. Yani. Akla esir alim bilmez... ...kalbin ahvalini... ...duygusuz taş gibi... ...bilmez kalbin manasını. İlim bir perdedir... ...kalesinde, kıylesinde... ...satırda kalan boğulur... ...mana vadisinde. Dolayısıyla... Yani ilim, Bu, ilim bir perdedir. İlim de bir perdedir. Ondan sonrası, ondan da ötesi var. ve كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَل۪يمٍ O perdeler aşılıyor, aşılıyor, aşılıyor, aşılıyor. Bir ilk, bir el-evvele varılıyor. Onun için bütün ilimden gaye, evvele yapılan yolculuktur. El-evvel. Evet. Nereden geldik? Aslımız aşlımıza doğru yolculuk yapmak. İşte bu rahbuta'daki esas gaye de asla yolculuk önce Şehra Buta, ondan sonra peygamberimize rahbuta, en sonunda Allah'a rahbuta. Onun için Allah'a yapılacak rahbutanın gücünün sağlıklı, sıhhatli olabilmesi için para paratruskul hazırlık okulu dediğimiz Şehra Buta ilk basit rahbuta. Murakabeye geldikten sonra Şehra Buta bırakılır. Evet. Artık Allah'a rabu da yapılır. Sadece ihtiyaç halinde şeyhe rabıda söz konusudur. Hani ama gayesi varacağı yer dönüp dolaşacağı yer Bu işin meali Allahü Teala'nın kendisidir. İlim bir ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Okumak ilim hep vasıta. Esas olan kendi özünde Allah olmak. Buluyorsan ilim o zaman ilim olur. Ama bugün insan ilimle Allah'ı bulabiliyor mu? Pek bunu gönül rahatlığıyla bulabiliyor demek bir hayli zor. Pir Efendimiz derdi ki sık sık. Melek görmek isteyen var mı? Sami Efendi'ye baksın derdi. Aşık görmek isteyen var mı? Kaşıkçı Ali Rıza Efendi'ye baksın derdi. İşte Medine'de uzun yıllar yaşadı. Türkiye'yi terk etti. Ölmeden önce ilk sene geldi. Kaçıkçı Ali Rıza Efendi. Evet. Şöyle Türkiye'nin ahvaline baktı. Bakmış ki Türkiye gitmiş, bambaşka bir yer olmuş. Kendini burada aleyen gördü. Yabancı gördü. Garip gördü. Evet. Benim yerim Medine'de de. Ayırıldı Medine'ye gitti. Ve Medine'de de vefat etti. Ali Rıza evet. Efendi. ...Allah şefaatlerine aideylesin... ...kendisi şu anda... E, ...ikisi de şu anda... ...Medine-i Münevvere'de... Cennetül Bakia... ...Kabristan'da metfun... ...Sami Efendimiz de metfun orada... ...aşık görmek isteyen Kaşıkçı Ali Rıza Efendi'ye... ...baksın deriyor ya... ...Pirmenimiz... Evet. uzatta Medine-i Münevvere'de... Cennetül Bakia Kabristan'da... ...Efendim onlar güzel insanlardı... ...gelip geçtiler... ...kalmadı emsali... ...gidip geçtiler... Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Evet. Evet, teşekkür ederim. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, programımızın bugün sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.